Eskilerden biri efendim, Ehli İrfan'dan biri nasılsınız diye sordu. O da boş bulundu herhalde 20 bin dirhem borcum var dedi. Sesini çıkarmadı, çekti gitti soran nesi varsa derleri topladı sattı, borcu ödedi. Bir daha kimseye nasılsın diye sorarken düşünürüm dedi. Buyuruyor ki Hazret İmam Gazali merak etmediği, dert etmeyeceği halde nasılsın diye sormak münafıklıkta bir mertebedir diyor. Cemel. What it does